Aşk kana bir şey değildir. Yalnız şehvede dökülürse o vakit behimiyettir, hayvaniyettir yani. Aşk bir suya benzer. Hangi kaba girerse o kabın şeklini alır. Kap tahir ve temizse tahir ve temiz görünür. Yani bir adam kendisini ıslah ettiyse ondaki aşk aşk-ı ilahiye eder. Eğer kendisi kötüyse kendini temizlemediyse kötü şişenin, tozlu şişenin içindeki görülen suyu gibidir yani. Aşk-ı mecazi, aşk-ı hakiki insana götürür. riya ihlasa. Şirk tevhide. Aşkı mecazi aşkı ilahiye götürür insanı. Aşkı hakıye götürür yani. İnsan aşkı mecazide kalmamalı. Mecnun Leyla'yı sevmedi. Mecnun Allah'ı sevdi. Mevlâ’yı sevdi. Fakat Leyla'da gördü. Sonra bir zaman geldi. Leyla perdesi defa olunca Leyla'yı Leyla'da geldi. buldu. Kalma orada. Geç. Atla.